Her programımızda çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte oluyor. Ne mutlu ki yıllardır biz çok değerli isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Ve bu nedenle de çok mutluyuz. Çünkü ilham veren yaşam öykülerini konu ediyoruz biz bu programda. Yaptıklarıyla, yaşama karşı duruşlarıyla, meslekleriyle, uğraşlarıyla ilham veren, başka yaşam öykülerine ilham olabilecek çok değerli isimler bizlerle birlikte oluyorlar. Ve kendi yaşam öykülerini anlatıyorlar. Kahramanlarımızın kendi öykülerini Kendilerinden dinliyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bugün yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Sevgili Leyan Senay bizlerle birlikte. Leyan Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız öncelikle? Onu soralım. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizi programımızda konuk ediyoruz. Nasıl kötü olabiliriz? Çok mutlu olduk. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz bunun için. de. teşekkür ederim Leyan Hanım şimdi isterseniz öykünün <gülüyor> hadi başına gidelim ee, Leyan Senay'ın yaşam öyküsü nerede ne zaman nasıl başladı e, Leyan Senay'ın yaşam öyküsü bundan tam 28 yıl önce başladı Belçika doğumluyum aslen e, babam Belçikalıydı annem Türktü ve sonra küçük yaşam, yaşlarımdayken onların boşanması sonucunda e, yolum tamamen Türkiye'ye düştü çok kaç, mutluyum. Kaç yaşındaydınız Türkiye'ye geldiğinizde? <gülüyor> çok pardon. Bir anda da hastalıktan kurtulmaya çalışıyorum. Çok mutluyum. Ee, herhalde bir de 5 yaşlarındaydım. Daha ilkokula çünkü başlamamıştım. Daha anaokuluna gittiğim dönemlerdeydim. Bayağı küçüktüm. Dolayısıyla Belçika'ya dair anılarınız e, çok az ya da yok. Yani, yani evet. Ya, açıkçası hafızamın da çok iyi olmadığını düşünürsek... hani. 4-5 yaşı geçtim. Ya Ben 14-15 yaşı da zor hatırlıyorum <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> Peki. O zaman daha 4-5 yaşlarında Belçika'da Belçika'dan Türkiye'ye geliyorsunuz. Ve Türkiye'de yaşamak Türkiye'de devam ediyor. Evet. Ee, o yıllara dönersek nasıl bir çocukluk? Nerede yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Aa, acaba da taşınmıştık İstanbul'da? Ve işte burada anaokuluna gidiyordum. Ve birazcık ben hep kendimi... Annem belki o şekilde ağlamaz ama ben hep kendimi içe dönük bir çocuk olarak e, buluyordum daha yalnız ve daha o e, tek başına bir şeyler yapan, eğlenen sonuçta annem psikiyatristti ve sürekli çalışıyordu işteydi ya yani tam bir iş kadını vardı mantık insanı vardı yanımda ve hani ben bir tık daha e, içine kapanık bir şekilde büyüdüm benim gözümden bu şekildeydi aslında. Ee, ve sonrasında çok fazla müzik dinliyordum o zamanlar işte televizyon vardı ve televizyondan sürekli böyle farklı şeyler keşfetmeye çalışıyordum Şakir'i keşfettiğimde çok mutlu olmuştum mesela hani e, şu anda Mozart bahsetmeyeceğim demeyeceğim çünkü o dönemlerde e, elimdeki imkanlarla Şakir'i keşfedebilmiştim tabi sonrasında annem beni klasik müziğe çok yönlendirdi çok güzel bir şekilde e, o altyapıyı kurduk ama o zamanlarda işte popüler müzikle beraber ee, çok güzel şeyler ediyordum Ve oradan duyduğum, televizyonda duyduğum müzikleri, eski bir orgumuz vardı. Orada e, böyle annemin anlattığına göre bacağımı vurarak bir yandan ritim tutuyormuşum. Bir yandan da o orgda e, o melodileri çıkarıp bir elimle de çalıyormuşum. Aynı anda ikisini yaptığımdan bahsediyordu annem. Yani <gülüyor> daha küçük yaşlardan itibaren <gülüyor> müziğe ilgili ve müziğe gayet hani yeteneği de olan bir çocuk duyuyorum şu anda sizden. Aslında annemin çok büyük. Çünkü psikiyatrist olmasından kaynaklı bir şekilde ne beni başka bir mesleğe doğrudan yönlendiriyor bodost ama beni bir mesleğin içine atmıyor. Beni bir şeye zorunda bırakmıyor. Beni penis olmak zorunda bile bırakmıyor. Bence işin en güzel yanı o. Çünkü e, biliyorsunuzdur sizlerde çoğu zaman e, anne babalar, ebeveynler çocuklarına kendi aslında olmak istedikleri ve olamadıkları şeyleri yüklüyorlar omuzlarına ve ben buna son derece karşıyım. Anne aslında. Bana böyle bir şey yapmadı ve her zaman ne olmak istediğimi benim kendimi keşfetmemi bekledi. Ama bunu yaparken de çok güzel yönlendirdi. Madem şu anda orgun var, piyano çalmak istiyorsun, o zaman gel ben sana bir piyano dersi aldırayım dedi. Ve bu şekilde aslında müzikal serüvenim benim başlamış bulundu. Ben ortaokulda, lisede piyano dersleri alan, böyle çok hevesli müziğe, sevdiği şarkıları çıkarmaya çalışan genç bir kızdım. Ne güzel ee, okul hayatı bir yandan başladı bir yandan okula devam ediyorsunuz ve kendi tanınamanızla e, kendi halinde biraz içe kapanık bir öğrenci olarak değerlendiriyorsunuz çocuk olarak değerlendiriyorsunuz kendinizi. Ama evet. müzikle beraber müziğe olan ilgisiyle beraber hayatında yeni bir sayfa açılıyor ve piyanoyla tanışıyorsunuz. Piyanoyla evet. nasıl devam etti ilişkiniz? Çok hevesliydim yani. inanılmaz seviyordum gerçekten piyanoyu. Ve deri gibi çalışıyordum. Her hafta sonu derslere gidiyordum. Ve gerçekten cumartesi günleri gelsin de ben piyano dersime gideyim diye çekiyordum. İşte her şey çok güzel gidiyordu aslında. Güzel Sanatlar Lisesi'ne başlamıştım. Yine piyanoya olan aşkım beni Güzel Sanatlar Lisesi'ne götürdü bu arada. Yani hani son derece her şey aslında toz pembe mükemmel gidiyordu. Gidiyordu ama ne <gülüyor> oldu peki? Piyano ile olan bu aşkınız, ilginiz devam ederken... Gün, tam o oldu? anda ben bunu hep şöyle izah ediyorum. Ben piyamamı aldattım olarak görüyorum açıkçası. Yani çok tutkulu olduğum birini aldatmış oldum orada. Ee, karşıma bateri çıktı, davulum çıktı karşıma. ve Orada benim hayatımdaki aslında tam olarak bir dönüm noktasını hissetmedim o an. Hissetseydim büyük ihtimalle çok daha fazla ağırlık verirdim davula karşı ama orada bir içinden bir kayma oldu davula karşı ve ondan sonra piyanoyla dağım sanki yavaş yavaş kopmaya başladı. İlgimi azalmaya başladı ve hani e, bir yerde okumuştum. Aşk dediğimiz şey e, birine karşı olan sevgi değil de böyle işte onu merak etmek, onu daha fazla keşfetme isteği gibi böyle bir e, söz gibi bir şey vardı. O aklıma geldi şimdi spontan bir şekilde. Ben de davulu Aşırı merak ediyordum, keşfetmek istiyordum ve daha da çok keşfetmek istiyordum. Aşk gibi bir şeydi yani hani. Ve sonrasında tabii ki de annem her zamanki gibi bana çok destek olup madem bu kadar istiyorsan sen kızım da davulup bir defa öğren bakalım ya dedi. Ve elimden tuttu beni gerçekten. Özel dersleri götürmeye başladı. Böyle minik minik arada dersler alıyordum. Ama dediğim gibi hani öyle çok çalışan... İnanılmaz tutkuyla çalışan bir değilim. Burada hani 10-15 yıl öncesinden de bahsetmiyorum. Hani bahsettiğim zamanlar da 9 yıl öncesi falan hani daha evet. çok yeni aslında her şey. Piyanodan vazgeçtiniz. Piyanomuzu sizin tanımamanızla aldattınız. Hem de davulla aldattınız. Bateriyle aldattınız ve büyüştünüz. <gülüyor> evet. ile yolunuz kesişti. Annenizin de desteğiyle siz dersler almaya başladınız. Davulda Aynen. kendinizi geliştirmeye başladınız. Sonra ne evet. oldu? Aynen öyle oldu. Ee, yani davulla bu arada hani kendi hislerimi de daha iyi ifade edebiliyordum. Bir de hani açık konuşmak gerekirse ergenlik çağındayız ve onun getirdiği böyle bir asabiyet de var bizim. Hani kendimizi karmaşık buluyoruz kendimizi tanımlamaya çalışıyoruz ve bunun verdiği bir ruhsal gerginlik durumu da var ve bunu ben davulla beraber çok güzel atabiliyordum üzerinden, çok güzel ifade edebiliyordum kendimi. Hani o zamanlar belki en basit ritimleri çalabiliyordum ama onu yaparken bile. Bütün o, o dönem yaşadığım bütün o karmaşık ruh halinden sıyrılabiliyordum kolayca ve bu bana inanılmaz büyük bir rahatlık sağlamıştı. Ama sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Hani direkt ben şunu demeyeceğim. Hani evet o an hayatım değişti ve ben davulcu oldum diyemiyorum. Çünkü araya üniversite girdi. Yani bir de e, İngiliz Edebiyatı'nı kazandım. Hani o da çok ilginç aslında. Yani piyama İngiliz Edebiyatı batırı. Hepsi farklı uçlarda olan konular. Ama üçünü birleştirdiğimiz zaman da yapıyor. Yani bir tanesini çıkarsak bence leyan olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki üniversiteyi nerede okudunuz? Doğuş Üniversitesi'nde. Evet. İngiliz Dili Edebiyatı okudunuz. İstanbul'da evet. yine. İstanbul'da bir üniversitede e, İngiliz Dili Edebiyatı okurken nasıl bir öğrenciydiniz? E, spontan bir şekilde girdim. Hani aman İngiliz Edebiyatı okuyayım diye bir şeyim yoktu. E, hatta Girişim de çok saçmaydı. Hani kendimi bulamıyordum hiçbir şekilde. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ve, e, eski bir hocamla karşılaşmıştım yolda. Ve nereye girsem, ne yapsam falan diye sorarken ya dedi sana İngiliz Edebiyatı ne kadar güzel durur falan dedi. Ve hayatım dönüm noktası oldu. Çünkü bence ben İngiliz Edebiyatı'nı okumasaydım kendimi bu kadar iyi keşfedemeyecektim. Bu kadar genç yaşımda ve davulu da bu kadar istediğimi hiçbir zaman fark edemeyebilirdim. O yüzden benim en güzel verdiğim kararlardan nereden biri İngiliz Edebiyatı bölümünü okumak diyebilirim size. Ne güzel. İngiliz Edebiyatı okudunuz ama davulla olan bağınız hiç kokmadı. Tam tersi giderek bu aşk büyüyerek devam etti diyebilir miyiz? Tabii ki de. Yani 4 yılsa okul ilk 2 yılında hani bir şeylere anlamaya çalışan ve bu arada inek de bir öğrenciydim. Yani ben baya işte hırs yapıyordum. Bir şeyleri öğrenmeye çalışıyordum. işte. Daha fazla bilgi, daha fazla keşfetmek. Yani çok meraklı bir öğrenciydim. Sonrasında e, bu hırs benim kendimi daha fazla keşfetme hırsıma yöneldi. Yani ben, ben kimim, neyim, neden varım ki bu hayatta? Yani benim bir amacım var mı, yok mu? Ben ileride ne yapmak istiyorum? Sonra bu böyle bir sorgulama halini aldıktan sonra elimde bir köşede duran bir o davul figürü gözümde canlandı ve dedim ki e ben bunun için varım yani ben bu enstrümanla bir ömür geçirir miyim? Hani bu şey gibi böyle hani evlilik öncesi böyle düşünmek gibi hani sürekli davulla olan ilişkimi nedense hani e, örneklendirmeler yaparken bu tarz şeylerle bağdaştırıyorum çünkü öyle büyük bir tutkum var ona karşı Yani düşündüm ve evet ya ben onunla bir ömürümü geçirebilirim dedim. O zaman o, o zaman, zaman ne bekliyor ki çok, yani? çok güzel tanımlıyorsunuz. Ee, çok güzel bir bağlandı bence de. Ee, davulla başlayan davula karşı aşkınız belli bir noktadan sonra siz onu kurumsal bir hale taşıyorsunuz. Evlilik gibi verdiğiniz örnekten hareketle izninizde böyle yorumluyorum ben de. Ve diyorsunuz ki bu benim hayatımın sonuna kadar e, yaşamın bir parçası olabilir mi? Mesleğim olabilir mi? İşim olabilir mi? Ee, evet. Ve bu soruya yanıtınız ne oluyor? Bu yanıtında evet, evet, evet diye üç tane evet alınca kendim ben diyorum ki ben bir grup kuracağım, e, sahne olacağım. Yani o zaman hayallerim de küçük bu arada. Sahneden kastım, öyle bilmem ne arenasında sahnelerden bahsetmiyorum. Kadıköy'deki minik barlarda çıkmak istiyorum. Hedeflerim minnacık. Ve sonrasında aslında benim hayatım verdiğim en büyük karar ve en büyük cesaret isteyen şeyi yapıyorum orada. kendi bir stüdyo kuruyorum. Ama stüdyo kuruyorum derken öyle hani bir anda devasa ekipmanlar falan düşünmeyin. Ben o stüdyoyu şu şekilde kuruyorum. Dayımın, e, mühendis olan dayımın depo olarak kullandığı eski bir mühendislik bürosu var. Bir iş anımın Bodrum katında böyle izbe bir yer. Ve her yerinde eşyalar, borular yığılmış falan böyle hani yıllardır girilmeyen bir yer. Ben oraya bir tane elektronik davul götürüyorum. Bir tane küçük ampli götürüyorum. iki tane de puf götürüyorum. Bir tane de kettle Diyorum ki burası benim stüdyom olsun. Ben buraya arkadaşlarımı çağırayım beraber. Müzik yapalım. Eğlenelim. Arkadaşlarım gitarlarını getirmeye başlıyorlar. Sonra arkadaş çevrem gelişiyor. Daha çok müzikle ilgilenen arkadaşlarım oluyor. Sonra ben bütün harçlığıma her şeyimi biriktirip... ...böyle yemeyip, giymeyip... Böyle ...her şeyi oraya yığıp... ...oraya yalıtım malzemeleri alıyorum. Duvarlarını boyuyorum. Alçı pandan, duvar örmeyi öğreniyorum. Hani... Yani burada baya böyle benim el becerilerim de gelişti bu arada davulun sayesinde. Hani arkadaşlarım normalde usta çağırdığı bütün işleri tek başıma yapabileceği hale geldi o stüdyo sağ olsun. Ne güzel. içinizdeki tutku sizi nerelere götürüyor ve neler öğretiyor? <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. evet bulunca O tutkunun peşine düşünce işte hayat... Ee, size e, önünüze bütün olasılıkları çıkıyor, sunuyor ve e, siz de onları e, aşama aşama e, hem öğreniyorsunuz hem de e, o gelişim devam ediyor. Peki sonra neler oldu? Sonrası zaten asıl hikayemin başladı. Yani ben bundan öncesine dair e, size anlattığımdan çok daha fazlasını hatırlamıyorum bu arada. Sanki... ...stüdyomdan önce ben yaşamıyor gibiydim. Yani çok garip ama... Hani ...annemle de biz bu konuyu konuşuyoruz. Bir doktor olarak ona da sorarım. Anne benim davuldan öncesini çok hatırlamam. normal mi diye. Annem de hep şey der. Belki de hayatında kayda değer bir şey olmadığını düşünüyorsundur. Ve orada bütün odak noktan her şeyinin orada başladığını düşündüğün için... ...bu şekilde zihninde... ...diğer anıların daha geriye gömülüdür der... ...o yüzden... E, ya ...2016 yılında... ya ...ben aslında kendi 6 yıllık davulcu olarak görüyorum bu arada... ...ve 6 yıllık serüvenim... ...2016'da artık başlıyor... ...ben konserler vermeye başlıyorum... ...birçok farklı grupla çalmaya başlıyorum... ...önce o ilk heyecanlarımı atıyorum... ...sonra farklı tarzlarda gruplarla çalmaya başlıyorum... ...yani önce rock metal başlayan şey... ...operaya kaydı... ...popa kaydı bluza kaydı. Hep deniyorum. Yani hala keşfetme arzusu deli gibi var içinde. Yani siz düşünün. Sonra eğitmenlik yapmaya başlıyorum. Minik minik böyle akademilerde kendi stüdyomda. Davul öğretmeye başlıyorum insanlara. Daha sonra e, daha da güzelleşiyor her şey. E, sosyal medyanın da gücüyle daha fazla insana ulaşmaya başlıyorum. Öncelikle arkadaşlarımla paylaşmak için çektiğim videolar. Bir bakıyorum eee Amerika'daki bilmem kimler tarafından çok beğenilip paylaşılıyor ya da başka ülkelerdeki insanlara bir tıkla ulaşılıyor ve ben bir anda e, takipçim çoğalıyor e, büyük markalar bana sponsor olmak istiyor onların artistleri oluyorlar her şey bu arada çok somut bir şekilde gelişiyor yani hani buradan hırs yaparak çıktığım bir yol yok yani hani karşıma çıkan fırsatları değerlendiriyorum sürekli ve hani bir yandan ne olduğunu anlamadan Bip bip bakıyorum hani hayalini bile kurmadığım bir hayata sahip olmuşum yani hiç hayal edemeyeceğim şeyler oluyor hayatında. Şimdi bu sen de sefer... Leyan Hanım o hayatın <gülüyor> detaylarını birazcık daha açalım. Şöyle ki siz aslında <gülüyor> baktığımızda toplumsal kalıplar açısından da baktığımızda bugün mesela dinleyicilerimize de desek ki baterist desek, bir davulcu desek ilk hakla gelen figür ne yazık ki genelde erkek oluyor. Çok erkek evet. egemen bir e, enstrüman ve e, bu enstrümanı e, çalan sanatçıların büyük bir çoğunluğu erkekler. Evet. E, dolayısıyla siz aslında bu kadar erkek egemen bir alanda bir kadın davulcu olarak, kadın baterist olarak orada bambaşka işler yapmanın peşine düşüyorsunuz ve bu uğraşınız aslında anlatıyorsunuz o kadar da güzel anlatıyorsunuz ki siz sadece aşkla bağlı olduğunuz davulunuzu çalmayı istediniz hep bunu daha iyi çalmak istediniz ama hayat sizin önünüze birçok fırsat sundu ve sizin hayal etmediğiniz bir yere götürdü. Yes. Nereye götürdü o hayatı birazcık anlatır mısınız hem bir kadın davulcu olarak yaptıklarınızı hem de bütün bu hikayede davulla olan bu bağınızda daha sonrasında hayatınızda çıkan büyük fırsatları sahne aldığınız büyük e, etkinliklerden bahsederek biraz o e, şansınızı anlatır mısınız bize? Tabii ki, tabii ki. Bu arada e, sek olarak aslında bir yerden sonra şans da değildi çünkü çok fazla çaba harcıyordum ve artık e, son 3 yıldır belki birazcık böyle adım adım emeklerimin karşılığını almaya başladığımı da hissediyordum ki tam ki. Ben bir e, yurt dışında bir röportaj vermiştim ve röportajın arasında bir teklif geldi. Hit Like'a Girl isimli bir e, sayfadan o sayfayı biliyordum burada, takipte ediyordum ama dediler ki e, biz senin e, temsilcimiz olmanı istiyoruz. Yani sen e, Türk kültürünü, bu e, başka bir canlı yayına çıkmıştım ondan önce. Orada çok güzel tanıttım. Sen bizi de çok güzel temsil edersin de diye. Bana böyle bir teklif sunuldu. Ben tabii ki de hani hiç beklemediğim bir şeydi. Hitler'e like gör bu arada. Kız gibi vur. Ee, bu bir yarışma. Öncelikle ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü daha demin çok güzel bir konuya değindiniz. Ataerkil ve enstrüman olarak gözüktüğünden davulun. Yani daha batarist gerçekten erkekler geliyor. Evet. Bu bir gerçek. Hani kimse hayır diyemez. Evet. E aslında bütün dünya çapında hala e, davulcular olarak bakıldığında erkek çoğunluğu var. Yani tam e, eşit bir sayımız yok ne yazık ki. Ve bunu vurgulamak isteyen ve e, buna biraz daha parmak basıp kadınları daha çok müziğe ve davula teşvik etmek isteyen bir kuruluş olan Hittal Kagör. Bunu bir e, hem bir dayanışma topluluğu oluşturuyor e, ve bunu farklı ülkelerde temsilcileriyle beraber yaşatmaya ve büyütmeye devam ediyor. Hem de bir yandan kadın davulcular arasında bir yarışma yapıyor. Ama bu yarışmanın amacı aslında kadını kadına rakip etmek de değil. Bu yarışmanın amacı kadınları daha çok e, belki video çekmek, daha çok çalışmak, daha çok bu işe asılmak için motivasyon edici. Yani bir deadline'i var ve o deadline'e kadar bir şeyler yetiştirmen gerekiyor gibi düşünün. Ve bu çok güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani Tek amacı hit like daha çok kadını davula karşı cesaretlendirmek. Ve kadınları daha çok teşvik ederek e, bütün dünya çapındaki kadınların e, sayısını, davul çalan kadınların sayısını arttırabilmek. Ve hmm. bu şekilde ben iki buçuk yıl önce bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğim bu arada. E, iki yıldır e, Türkiye temsilcisi ve organizatörüyüm hit like Bunu çok büyük bir gururla yapıyorum. Yani hmm. Yani ama bu bir yarışma değil benim için sadece. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. <gülüyor> evet ilk başlarda yarım söylediğinizi çok net anlıyoruz. Kesinlikle de dediğiniz gibi teşvik etmek için daha fazla kadını davulla buluşturmak ve teşvik etmek için düzenleniyor evet. bir organizasyon. Siz de 3 yıldır bunu başarıyla sürdürüyorsunuz. Birçok kadına ilham olmaya devam ediyorsunuz. Süremizin de hızla sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki bir yandan bu yarışma devam ediyor mu? Bir yandan da sizin konserleriniz devam ediyor. Etkinlikleriniz devam ediyor. Siz neler yapıyorsunuz yarışma dışında bugün? Ve Neler yapmak planlıyorsunuz? Ben en son iki hafta önce Belçika ve Hollanda'daki bir Benelux Double Festivali'nde ülkemizi ve Türk ritimlerini 98'i temsil etmeye gittim. Çeşitli sahneler aldım. Workshoplar verdim. Oraya katılan ilk Türk double'cuydu ayrıca. Öncelikle Böyle bir güzel gelişmeler oldu. Hayalim sonrasında çünkü dünyayı ve farklı ülkeleri, kültürleri keşfetmek oldu davulum sayesinde. ve Ben artık hayallerimi yaşamaya başlamıştım. Türkiye'deki farklı illeri gezdim. Davulumla beraber davulumu çalarak çok güzel şehirler keşfettim Türkiye'de. Ve artık yavaş yavaş dünyaya açılmaya başladım. En sonunda daha dün TED konuşmacısıydım. TEDx'de konuşmam ve performansım vardı. Orada da aynen bu şekilde olduğu gibi... Ee, hayat hikayemi nasıl bir serüvenim olduğunu ve kadınlar için neler yapmak istediğimi ve hep beraber ne kadar büyük bir aile olduğumuzu Hitler Türkiye olarak bunlardan bahsettim. Yani bu şekilde sahnelerim devam ediyor onun dışında sosyal medyada yine içerikler üretmeye devam ediyorum. Eğitmenliğim devam ediyor Hitler'e gör devam ediyor ve ben gerçekten kendimi çok huzurlu bir müzisyen olarak tanımlayabilirim. Ne güzel bu ne mutlu sizde. Biz de keyifle sizi takip etmeye devam edeceğiz. Keyifle e, yaptığınız müziği dinlemeye devam edeceğiz. Hem de Türkiye'de bu alanda yaptığınız bu girişimleri, başarılı girişimleri, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında attığınız adımları da yakından takip edip desteklemeye çalışacağız. Ne güzel ki bizim de yolumuz kesişti. Sizden haberdar olduk ve kentin gizli öykülerinde bugün sizi ağırladık. Artık evet. programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Leyan Hanım. E, son olarak ne <gülüyor> söylemek istersiniz dinleyicilerimize, ne mesaj vermek istersiniz? Istersiniz. Ben son mesajım olarak herkesin hayatın içindeki ritmi ve kendi ruhlarında duyduğu sesi keşfetmelerini diliyorum. Ve asla o sesi keşfetsin var ve asla onu bırakmasınlar. Her zaman peşinde koşsunlar. O ses, o sesi bulduktan ve duyduktan sonra aslında... Belki de gerçek hikaye sizin dediğiniz gibi ondan sonra başlıyor. Ondan öncesi belki de kaydeder Çok fazla şey yok hayatımızda. Evet. Yeter ki o tutkuyu bulalım. O tutku bizi sürükleyecek. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel ben şeyler bekliyorsunuz. Ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, sağ Başarılar diliyoruz ve bugün programımıza konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım tekrardan yollarımız kesişir. Kesinlikle. Çok sağ olun. Hoşçakalın. <Gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Leyan Senay'dı. Leyan Hanım kendisini de anlattığı gibi Belçika'da başlayan bir yaşam öyküsü ama daha çocuk yaşlarda, çok küçük yaşlarda Türkiye'ye gelen, Türkiye'de devam eden, İstanbul'da devam eden bir yaşam öyküsü. Müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda keşfeden şanslı isim, insanlardan ama ailesinin de desteğiyle, annesinin de desteğiyle içindeki tutkuyu arayıp bulan ve bir kadın davulcu olarak bugün başka ilham, başka yaşamlara ilham olmaya devam eden çok özel bir isimdi. Hep söylüyoruz ya Kentin Gizli Öyküleri programında konu kaldığımız birçok ismin yaşam öyküsünün sonunda hep bunu söyledik, bunu söylemeye devam edeceğiz galiba. İçimizdeki o tutkuyu gerçekten yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz ve aşkla bağlı olduğumuz o tutkuyu bulduğumuzda onun peşinden gidersek hayat önümüze o kadar güzel fırsatlar sunuyor ki bugün Leona'nın dünyada önde gelen sahnelerde davul çalma şansına sahip ve e, birçok uluslararası organizasyonda görev alıyor. Birçok insana da ilham olmaya devam ediyor. İşte böylesine ilham veren bir yaşam öyküsüydü. Umarım dinleyicilerimiz sizler içinizdeki o tutkuyu bulursunuz ve onun peşinden kararlılıkla gidersiniz. Aşkla bağlı olduğunuz o tutkunuz da sizin yaşamınızda. Yeni hikayeler yazmanıza sebep olur. Bu haftalıkta bizden bu kadar efendim. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonları'ndan Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve Teknik Bası'daki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.